Oynayanlar, Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış 101. Bölüm Sami Efendi'yi ilk gördüğümde bu hadisi şerifin manası aynen gönlüme doğdu. Yakın dostluğunuz oldu mu? Efendi Hazretleri ile yakın görüşebilmem ancak 1955'te mümkün olabildi. Damatları Ömer Kirazoğlu Bey ile birlikte ziyaretine gittiğimizde bir saat kadar halvete masar oldum. O sırada duyduğum hazı bir Allah, bir de ben bilirim. Fakire ittifat buyurmuştu. İslam'ın nuru mecmuasında yayınlanan şiirlerimizi okumuş beğenmiş. Sohbet etmişsiniz. Zikirle başlayan mevzu Mısır'a geçti. Mustafa Sabri Efendi'den bahsederken buyurdular ki... Hukuk mektebinde okurken bazı talebe arkadaşlarla beraber Meclisi Mebusana gitmiştik. Sabri Efendi kürsüde konuşuyordu. İfadesindeki mantık bizi hayran bırakmıştı. O gün... Bu zat hapiste olur, idam da olur, şehit de olur demiştim. O günlerde insanların siyaset kavgaları içinde bir tavuk kadar kıymetleri yoktu. Muhalifler vurulup öldürülüyordu. Öyle bir zamanda bu cesaret ve celadeti göstermek kolay değildi. ''Mülakatımızın sonunda Kerem buyurdular, ben denizi sokak kapısına kadar teşcih ettiler. O zaman kendilerine dedim ki Efendim 1949'da haja geldiğinizde sizi ziyaret etmiş elinize öpmek istemiştim. Musafa kafidir buyurup elinize öptürmemiştiniz. Bugün müsaade edin de öpeyim efendim. O zaman ben de sizin her gün Ravza-i Tahire'ye bakan gözlerinizden yüzünüzden öpmek isterim. Bundan sonraki yıllarda Sami Efendi her yıl hacca geldiler. 1963'te fakirhanemizde kaldılar. Birkaç defa da Arif Hikmet Kütüphanesi'nde Şıh Mahmud'a ait evde kaldılar. Beş vakit namazı Harim-i Şerif'te kılar, akşamla yatsı arasında her akşam kütüphaneye gelir abdest tazelerdi. ederdi. Şeyhülislam Arif Hikmet Bey'e rahmet okur, fakiri de duasına dahil ederdi. Medine-i Münevvere'de sohbetler olmaz mıydı? Şeh Mahmu'da ait evde sohbetler yapardı. Sohbetlerini devamlı olarak yazılı yapar, kitaptan okurdu. İstanbul'daki sohbetlerini de kitaptan yaptığını görmüştüm. Düzenli takip ettiği kitaplar nelerdi? İstanbul'da Şeyh Sunusi Hazretleri'nin En Nuru Lami ismindeki kitabından okuyup sohbet ettiklerini gördüm. Bu kitabın özelliği neydi ki? Kitap İslam alemini birliğe, kardeşliğe davet etmek üzere kaleme alınmış çok mühim bir eserdi. Sami Efendi Hazretleri'nin bu eserle ilgili bir kerametlerine de şahit oldum. Allah Allah. Enteresan. O yıllarda bir sene böbreklerimde rahatsızlık vardı. Konya'ya geldiğimde Doktor Ali Kemal Bey Ankara'nın Ayasındaki kum döken kaplıcalara gitmemi tavsiye etti. İçmeceler diyorlardı. Oraya gittim. Buradayken üç gece üst üste Sami Efendi'yi rüyamda gördüm. Hayırdır inşallah? Efendi Hazretleri rüyamda En-Nurul Lami kitabını fakire veriyor ve şöyle diyordu. Bu kitabı çok feyizli buldum. Davamızı ele almış. İslam aleminin bilhassa vatanımızın en muhtaç olduğu bir derdi teşrik ediyor. Devasını gösteriyor. Müslümanlara birlik tavsiye ediyor. Sevdiğim bu eseri, bu mübarek eseri sizin tercüme etmenizi istiyorum. Üç gece üst üste bu rüyayı gördüm. Üçüncü geceki rüyamda sözlerine ilave olarak ben sizi Allah için çok seviyorum buyurdular. O gece mest bir halde teheccüde koştum. Manevi bir feyz deryası içinde yüzerek uyandım. Konya'ya döndüğümde rüyayı Ali Kemal Bey'e anlattım. Ali Kemal Bey dedi ki... Ömer Kirazoğlu Bey bugün geliyormuş. Kendisiyle görüşelim ve bu rüyayı söyleyelim. Bugün mü geliyormuş? Ne tevafuk. İstersen hemen gidelim. Belki de gelmiştir. Gittik, hoş geldin dedik. Biz daha rüyadan bahsetmeden dedi ki. Efendi Hazretlerinin Ali Ulvi Bey'e selamları, duaları, himmetleri var. En-Nurul Lami adlı eseri tercüme etmesin istiyor. Ciddi mi söylüyorsunuz? Siz gelmeseydiniz bu haberi iletmek için ben sizi arayıp bulacaktım. Ali Ulvi abimiz de Üskece ard arda aya şiçmelerinde bu rüyayı görmüş. Biz de size bu rüyayı anlatacaktık. Farklı bir şey oldu. Elhamdülillah. İstanbul'a gidince kendilerini Erenköy'deki evinde ziyaret ettim. Bizzat elleriyle istinza ettikleri nüshadan Konya'da oturdum tercüme ettim. 1963 yılında yayınlandı. Sonra iki kere daha basıldı. Gerçekten mübarek bir zat imiş. Allah Allah. Çeşitli vesilelerle yanında bulundum. Sohbetlerini dinledim. Faydasız, malayani diyebileceğim bir sözünü, bir kelimesini işitmedim. Her an, her yerde devamlı olarak derdi ki: "Her ne kadar biz Cenabı Hakk'ı göremiyorsak da o bizi görüyor. Allahımız her yerde hazır ve nazırdır. Cenabı Hak ne yalnız camide, ne yalnız medresede, ne de dergah ve zaviyededir. O her yerde ve her andadır. Çok dikkatli olmamız, huzurda bulunmanın edebine uygun davranmamız icap eder. Yoksa mahcup oluruz. Daha sonra Hazret Medine-i Münevvere'ye gelip Fahri Cihan Efendimiz'e mücavir olmak istediler. 1979'da geldiler. 1984'te ruhunu Mevlasına teslim ederek Cennetül Bakiya'ya gömülmek şerefine erdiler. 1955'teki görüşmenizde size ders verdi mi ya da dersinizin olup olmadığını sormadı mı? Sordu. Tasavvufi neşveniz nedir demişlerdi. Fakir de, efendim, Nakşibendi meşayihinden Şıh Abdülgafur el-Abbasi'yi dedim. Konuşma devam etti. Evet, bir de Şıh Ziyahettin Efendi var. Kendisi Kadir'i olacak değil mi? Evet efendim, öyledir. Bu zatlar muhterem kimselerdir. Bunlar vazifeyle Medine-i Münevvere'ye gönderilmiş kimselerdir. Doğrudur efendim. Medine-i Münevveri'ye geldiğimizde şimdi Şam'da bulunan İskenderunlu Selahattin Geylani Bey ve bazı Şamlı kardeşlerimiz bizi Şıh Gafur Efendi ve Ziyahettin Efendi'ye götürmüşlerdi. Gafur Efendi'nin ilmi tarafının da derin olduğunu, Ziyahettin Efendi'nin zikir, vejd ve ilfan tarafının galip olduğunu gördüm. Nasip olursa dönünce kendilerine uğrayacağım efendim. Her ikisine de selam söyleyiniz. Ellerinden öperim. Dualarımı götürün. Cenab-ı Hak teveccüh ve bereketlerini üzerimizden eksik etmesin. Bu zevat, muvazzaf kimselerdir. Vazifeli olarak Medine-i giden kimselerdir. Sonraki yıllarda Şeyh Sami Efendi Hazretleri, Medine'ye her geldiklerinde, hem Şüh Abdülgafur Efendi'yi, ...hem de Ziyaeddin Efendi'yi ziyarete giderdik. 1963 yılında geldiklerinde fakirhanemizi teşrif etmişlerdi. Daha sonra Mescid-i Şerif'in genişlemesiyle bizim evde haremin içinde kaldı. Medine-i Münevvere'de vazifeli kimseler var, bu tamam. Peki o mübarek beldeye ortalık karıştırmak için gelen insanlar da olabiliyor mu? Esat Efendi Hazretleri'nin eski müritlerinden makineci Hafız Tahir Efendi ile Mersinli Yusuf Efendi böyle bir etkiyle bir ara garip bir hal almışlardı. Ne oldu ki? Neden garip hal aldılar? Bir hocazade olan Hafız Tahir Efendi gayet güzel Kur'an okurdu. Sesi fevkalade yanık ve müessirdi. Hayatımda nadiren gördüğüm okuyuculardan biriydi. Sesinde bir yakıcılık vardı. Huşu ve hudu içinde deruni alemlere gömülmüş içten bir okuyuşu vardı. Hafız Tahir Efendi nereliydi? Kaşıkçı Ali Rıza Efendi ve Mustafa Runyun Beylerle birlikte Konya'dan gelmişti. Bizim de kıraat hocamız olan Kadiri Şeyhizade Hafız Ali Efendi'den okumuştu. Ailesine Konya'da Zadeler denirdi. Bu ailede erkeklerin hepsinin sesleri güzeldi. Dede, baba, amca ve kardeşleri de Tahir Efendi gibi hafız ve güzel sesliydiler. Fakir onların hepsini tanımıştım. Esat Efendi'ye bağlanışı nasıl olmuştu? Medine'ye gelmeden Kaşıkçı Ali Rıza Efendi ile birlikte Erenköy'deki dergahlarına gidip... ...bizzat Esat Efendi Hazretlerinden ders almış bir zat idi. Garip halleri hala gelemedik. Garip hallerin değeri bu kadar işte. Söyledik açıklayalım. 1947 yılında hacı yollarının açıldığı günlerde... ...40-45 yaşlarında Mehmet Efendi diye biri geldi Medine'ye. Tahir Efendi ile Mersinli Yusuf Efendi'nin ahbabı oldu. Beraber gelip giderlerdi. Kendisine Tahir Efendi'nin Babül Mecidi'deki evine bitişik... ...İrfaniye Medresesi'nde bir oda buldular. Oraya yerleşti. Bu zatın özelliği, farklılığı neydi? Rüyalar gördüğünü... Esat Efendi'den emirler aldığını, izin aldığını, kendisine rüyada malumat verildiğini söylemeye başladı. Bir gün Tahir ve Yusuf Efendi'ye der ki... Bugün rüyamda gördüm. Menemen şehitlerinin asıldığı, Şeyh Efendi'nin oğlu Şeyh Ali Efendi'nin de asıldığı gündür. Binaenaleyh onların hatırasını... Taziz ve tesit için boynumuza ip takmamız lazımdır. Parmak kalınlığında birer parça urgan verir, boyunlarına takarlar. Tahir Efendi ile Yusuf Amca o kadar saf, inanmış insanlardı ki, şey Efendi söyleyince akar sular durur. Suizan, şüphe diye bir şey bilmezler. Bunun ne zararı var? O günlerde Tahir Efendi'nin dükkanında kalfa olarak çalışan Eyüp'lü Hafız Mustafa Şaban Efendi vardı. Tebis faziletli bir arkadaştı. Ona da baskı yapmışlar. Hafız Efendi sen de boynuna bir ip tak demişler. İş ondan sonra mı karışmış? Şaban Efendi gözü kapalı saf biri değildi. Böyle bir şeyle karşılaşınca ya fakire gelir ya da saatçi Osman Efendi'ye sorardı. Yine bana geldi. Birlikte saatçi Osman Efendi'ye gittik. Hoca Efendi meseleyi öğrenince şunları söyledi. Her şeyin bir ölçüsü bir mantığı vardır. Maalesef bugünlerde tasavvufun ölçüsü kayboldu. Bir adam hocalık, şeyhlik iddia ediyor. Bakalım ehil midir? Yahu bu adam kimdir? İlmi seviyesi nedir? Şer anne icap eder. Caiz midir, değil midir? Farz mıdır, sünnet midir? Farsa ayn mıdır, kifaye midir? Yoksa vacip midir? Mendup mudur, müstehap mıdır, mübah mıdır? Efendim, rüyada böyle istenmiş. Bunlar artık en basit Müslümanın bilebileceği şeylerdir. Bunları şehli iddiasında, hatta kutupluk, gafslık iddiasında olan bir adamın bilmemesi düşünülemez. Eğer bu insan bunları dahi bilmeyecek kadar cahilse... ...bu işin mantığı, ölçüsü kalmamış demektir. Bu ip... Allah Allah! Bu ip ne ipi yahu? Bunun dinde yeri var mı? Bu dinin neresine sığar? Tasavvuf adına bu saçmalığı, deliliği yapan adama itimat edilir mi? Şaban Efendi ipi takmazsa bu adam Şaban Efendi'ye karşı bir şey yapabilir mi? Hmm, bilemem. Şu hale bakılırsa yapabilir... Bizim Şaban Efendi ipi boynuna takmayınca adam bundan şüphelenir. Ötekileri kendisinden soğutacak korkusuyla iftira eder. Şaban Efendi'yi güvenilmez hale getirmek ister. Mübarek zatlar insana iftira eder mi? Gerçekten mübarek olan zatlar etmez. Haklısın. Peki iftira etmiş mi? Şaban Efendi yine ahbaplığı devam ettirir. Şehh olacak adamı ve ötekileri bir gece evine davet eder. Haremde namaz kıldıktan sonra eve gelirler, otururlar. Bir ara Şaban efendi su ve kahve getirmek için dışarı çıkar. O sırada makineci Tayir efendi şıhlık iddiasındaki Mehmet efendiye sorar. 101. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Burç Prodüksiyon.